912. konu, İbni Abbas'ın, hayızlı hanımıyla ayrı yatması ve bunu haber alan teyzesi Meymune validemizin ona Hazreti Peygamber'in bu durumdaki hanımlarıyla ayrı yatmadığını söylemesi, Meymune validemizin kariyesi Nedbe şöyle anlatıyor, Bir gün Meymune validemiz beni bir iş için İbni Abbas'ın evine göndermişti, İbni Abbas'ın evinde ayrı ayrı iki yatak serilmiş olduğunu gördüm, Döndüğümde Meymune validemize durumu anlattım ve, bana göre İbni Abbas karısına darılmış ve bu yüzden de ayrı yatmaktadır, dedim. Benim bu sözlerim ve anlattıklarım üzerine Hazreti Meymune, İbni Abbas'ın hanımı Selç Elkandî'nin kızına haber göndererek durumu sordu. O da, aramızda herhangi bir dargınlık yoktur, ancak ben şu anda hayız halinde bulunduğum için ayrı yataklarda yatmaktayız, cevabını gönderdi. Bunun üzerine Meymune validemiz birisi vasıtasıyla İbni Abbas'a şunları söyledi. Sen Hazreti Peygamberin sünnetinden yüz mü çeviriyorsun, çünkü o hayızlı olan hanımlarından ayrı yatmazdı, onu eller ve öperdi, ancak bu durumdaki hanımı diz kapağı ile göbeği arasında kalan kısma bir bez parçası bağlardı.